Felsefe açıklarından Hazırlayan ve sunanlar Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül Yeni bir felsefe açıklarından programından Açık Radyo dinleyicilerine merhaba. Ben Yılmaz. Merhaba. Ee, bu hafta aşk üzerine konuşacağız. Ee, aşk konusu tabii birazcık zor bir konu. Ee, hepiniz takdir edersiniz. Programımıza konu başlığı olarak aşkın türlü hallerini e, seçtik. Ama e, zamanımızın sınırını düşününce aşkın her türlü haline girmeyi e, pek de mümkün görmüyoruz. Bu programda antik çağın iki önemli filozofunu ele alacağız. Birisi Platon ve diğeri de Platon'un takipçisi olan, yeni Platonculuğun en önemli isimlerinden biri olan Platinus. Bu iki filozof çerçevesinde... Aşkın özellikle bedensel e, olmayan ve bedensel olan halleri üzerinde zamanımızın yettiği kadar durmaya çalışacağız. Ama e, başlamak herhalde önemli değil mi Rıfat? Nereden başlayalım, nasıl başlayalım? Yani araştırmaya girişince e, nereden başlasak, e, neresinden alıp, neresinden sürdürsek diye e, düşünmek gittikçe zorlaştı ama başlayalım. E, John Lennon Mind Games şarkısında savaşarak, didişerek, altını üstüne getirdiğimiz bu dünyada aradığımız şeye dair aslında biliyorsun cevap aşktır diyor ve şarkıyı sonunda savaşma seviş sloganıyla bağlıyordu. Ee, sonrasında düşünmeye başladım. Ee, acaba cevabını bildiğim soru olarak aşk neyin e, yanıtıydı? Bunun sorusu neydi? Ee, sonuç olarak tarihin farklı dönemlerinde yanıt aradığımız sorular var. Ee, bu sorulara değişik arayışlar bazen ortak yanıtlar verebiliyor. Acaba dedim bu ortak nokta hakikat arayışı olabilir mi? Aşk gibi karmaşık duygusal bir sürecin üzerimizde yaratmış olduğu etki gerçekten çok e, ilginç. E, sahip olduğumuz doğayı bir kenara bırakıp bizi doğa üstüne erdiren bir deneyim olarak e, değerlendiriliyor. Bu da çok garip. Dolayısıyla aşk e, insanı kendi doğası içinde afallatan bir deneyim olarak tarif ediliyor. Yani hakikat Plato, aranıyor ama evet. bir yandan da bu hakikate ulaşmak ulaşmanın afallatıcı bir yanı var herhalde değil mi? Evet yani bunu e, hakikat arayışı içerisinde aşkı dahil edince e, son derece afallamış ve hani neresinden girilip neresinden çıkılan bir deneyim olduğu da e, son derece e, muğlak bir şey olarak görünüyor. Şimdi Platon tabii, bu, bugün üzerine konuşacağımız filozoflardan bir tanesi e, Platon bu e, ve diğeri Platinos bu iki filozofun Ortak noktası yani hakikat arayışında ortak noktası, varlıkları nokta e, aşk gibi görünüyor. Bugün bunu e, değerlendireceğiz. Şimdi e, Eros tabii yani aşk tanrısı olarak Yunan e, mitolojisinde Platon'a göre e, Eros kaostan doğmuş. Duyuların en korkuncu, hakikatin bilgisine yönelik doyurulmaz bir istek. Tanrıların da insanın da aklını başından alan, azgın ve bu uğurda her şeyi göze alan bir tiran olarak yorumlanıyor. Evet, e, azgın ve her şeyi göze alabilen bir tiran. Bu tiranın tiran evet. gücünü e, nasıl yönetebiliriz acaba? E, asıl mesele de burada galiba. Yani e, onu tanımlayabilmek e, ve hatta onu yönetebilmek işin e, en zor tarafı. E, Unutma sen, ki her şeyi göze almış bir tiranla karşı <gülüyor> Evet, işi iyice zorlaştırıyor. Zorlaştırıyor. Ee, ben de belki de bu Tiranı anlamak için edebiyattan girmek isterim. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde roman dizisini herkes biliyordur. O ünlü roman dizisinin evet. cildinden bir tanesi Albertin Kayıp adını taşıyor. Yeri gelmişken söyleyelim, Rosa Hakmen çevirisi Yapı Kredi Yayınlarından. Bu kitaplar yayınlandı. Albert'in Kayıp adlı romanın ilk cümlelerini burada okumak istiyorum. Yazar tutkulu ama oldukça kısa ve gergitli bir ilişki yaşar Albert'inle ve onun bir sabah kendisini bırakıp gittiğini öğrenmiştir ve şöyle der. Matmazel Albert'in gitti. ıstırap insan psikolojisine, psikoloji biliminden çok daha derinlemesine nüfuz eder. Daha bir dakika önce hislerimi tahlil ederken, Albertin'le son bir kez görüşmeden bu şekilde ayrılmanın en çok istediğim şey olduğuna kanaat getirmiş, Albertin'in bana verdiği hazların vasatlığıyla beni mahrum ettiği hazların bolluğunu karşılaştırıp, kendimi çok zeki bulmuş, onu artık görmek istemediğim, sevmediğim sonucuna varmıştım. Oysa Matmazer Albertin gitti sözleri, Kalbime öyle bir acı saplamıştı ki bu acıya pek uzun süre dayanamayacağımı hissediyordum. Benim nazarımda bir hiç olduğunu zannettiğim şey demek ki aslında bütün hayatım her şeyimdi. İnsan kendini ne kadar az tanıyor. Evet Proust'un cümleleri bunlar. İnsanın tanınmaz hale gelmesi, kendini tanıyamaz hale gelmesi e, duygusu e, belki de aşk. Aşka düşmek, aşka tutulmak olarak da e, söyleyebiliriz bunu. E, ve aslında bu deyimler olayın ne kadar kontrolümüz dışında olduğunu da vurgulayan e, çok da güzel deyimler. Tutulmak yani, ve evet, düşmek. E, nasıl, e, nereden? başladığımızı, nereye geldiğimizi, nerede bitirdiğimizi, nerede başlattığımızı bir türlü kestiremediğimiz ama kendimizi de alamadığımız bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi aşkın halleri dediğimizde bu durumu ifade etmeye çalıştığımızda farklı kavramlarla ekler yapıyoruz buraya. Mesela meslek aşkı diye bir şey var. Hani insanın sahip olduğu mesleği yaparken duyduğu bir şey bu. Bilim aşkı olabilir. İşte felsefenin bağlamında bilgi aşkı dediğimiz şey var. E çok metafizik tanrısal noktalarda aşk. Tanrı'nın aşkı, evet Tanrısal aşk dediğimiz bir şey var. Çok böyle hani tamlama olarak çok yere koyduğumuzda farklı anlamlar çıkabiliyor. Hani sadece aşk dediğimizde bu kavramı çok yalın olarak kullandığımızda o zaman sanki bedenlenmiş bir şeyden bahsediyoruz. Yani ve özellikle de karşı cinsimize ya da bir cinsel yönelimle kurguladığımız aşkı ifade ediyor gibi İlginç tabii bu şimdi dillerin sahip olduğu olanaklar çerçevesinde de biz az önce işte sevgi dedik, tutku dedik, aşk kavramını da ekledik. Ee, bize kaynaklı eden filozofların e, kültür çerçevesine baktığımız zaman e, Yunanca'da mesela benzer içerikte altı farklı kavram olduğunu e, tespit ediyoruz. Mesela işte Eros kavramı var, Filia var, Agape gibi kavramlar var, Yunanca'da. E, pederastia gibi kavramlar var. Bunlar farklı sevgileri ifade ediyor. Örneklendirirsek eğer, mesela Eros, şehvet. Bizim bugün aşk derken daha çok kastettiğimiz anlam sanki buraya ait gibi. Filya e, kavramı, dostluk, erdeme dayalı bir sevgiyi ifade ediyor. E, Storge, aile içerisinde anne babanın çocuklara duyduğu türden bir sevginin karşılığı. Agape, böyle kendinizden daha alt seviyede birine duyabileceğimiz sevgi. Sevgi şefkati e, isimlendiren bir kavram. E, evlilik ilişkisindeki e, sevgiyi çıkara dayalı olması dolayısıyla pragma kavramıyla e, ifade ediyor e, Yunanca. Yani, Ve, pragmatist pragmatist bir şey evet, olarak. Evet. Pragmatizmin evet evet köken olarak e, kavramsal e, kökeninden e, yorumlayabiliriz. Sonra insanın benlik sevgisi yani kendimize duyduğumuz sevgi filotia diye isimlendiriliyor. E, pederastia öğretmen öğrenci ilişki İlişkisinin e, oradaki yakınlığa ait bir sevginin karşılığı. işte özellikle Schölen diyaloğunda da e, örneğini gördüğümüz Alki Biades Sokrates aşkı gibi o aralarındaki ilişkiyi ifade edebilecek bir e, kavram. Ama hani de, sevgililiğe dönüşmüş bir e, ilişki evet, artık değil mi? Özellikle o işte hani öğretmenin öğrencisi arasındaki bilgi aktarımının yaratmış olduğu, o bilgilenmenin yaratmış olduğu duyguyla ortaya çıkan bir şey yani dolayısıyla e, aşkın pilotonun yetiştiği ortamda bu tip içeriklerle e, karşılığını söylemek mümkün. Bizim dilimiz o kadar zengin değil herhalde bu konuda. E, Bizde aşk ve sevgi zaman zaman bir arada. Kullanılıyor ya da aynı anlamda kullanılıyor işte aşık olan kişi seviyorum diyor sevdalandım diyor e, aşkı ifade etmek için tutku kavramı birazcık aşka eşlik ediyor e, genellikle Tutmamak. aşktan söz ederken e, tutkulu bir sevgi çünkü. Aşk Hani belki bu e, sevgiden birazcık ayırıyor aşkı. İlginç bir şey şey düşündürüyor insana e, aşkla sevgi arasındaki ilişkiye baktığımız zaman hani sevgi olmadan da aşık olunabilir mi? E, hani ilk görüşte e, aşık oldum çarpıldım dendiği zaman e, şey e, Hani orada bir kolay kolay bir sevgi olamaz yani ne ara sevdin ne zaman sevdin e, daha ilk görüşün ve aşık oldum deniyor. Buradaki çarpılmada pek de sevgi olmayabilir aslında. Sevgi biraz daha zamana bağlı. Biraz daha süreç içinde gelişen bir şey sanki. ilk anda ortaya çıkan bir duygu gibi bana öyle görünmüyor. Evet. Belki zamanda kendini daha var edebilecek olan, zamandaki deneyimler içerisinde birlikteliğin süresi boyunca ortaya çıkacak olan bir yaşantıyı isimlendirebilecek bir kavram olabilirsin. Alırsa eşik, eşik. <gülüyor> Evet, aşkla buna eşlik ederse ha, tabii ha, çok başka bir şey olacaktır. İlla yani, dönüşecek e, sevgiye. Evet, yani zaten bu kavramsal karşılık yani aşk ve sevgi karşılıklı e, gündelik dil içerisinde de insanların içine düştüğü bir e, tartışma. Ama dediğin gibi yani aşkın e, bir anlık duygusu var. Sevginin daha zamana yayılmış olması gibi bir içerik söz konusu. Genelde zaten aşka bir de kısa ömür biçiliyor değil mi? Onu da düşünürsek daha yerine oturacak gibi sanki konuştuklarımız. Ama bunun tabii bizim deneyimlerimizi aşan bir tarafı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Yani bizim bu kavramın karşılığı olarak ifade ifadelerimiz belki de sahip olmadığımız bir deneyimden dolayı bu kadar sınırlı kalabilir belki de. Yani sonuçta filozoflara döndüğümüz zaman bizi bu konuda çok farklı şeylere Yönlendirecekler bu kavramlarla ilişkili. Yani aşkın ne olduğu, işte sevilen şeyin niteliği ya da bizim çizmeye çalıştığımız kavramsal çerçevenin dışına çıkartacak bir potansiyel var inceleyeceğimiz düşünürlerin bakış açılarında. Şimdi bu aşk üzerine konuşma dile geldiğinde tabii felsefe tarihinde buna dönük ilk metnin ve ilk aslında belki de çok olmayan örneklerinden bir tanesi. Platon'un şölen adıyla çevrilmiş, orijinal adı da simpozyum olan diyaloğu. Burada altı tane farklı görüş var aşk hakkında. Altı ayrı kişi aşkla ilgili düşüncelerini dile getiriyorlar. Şölen diyalogunun şöyle bir kurgusu var. Tragediye yazarı Agaton, tragediye yarışmasında birinci olmuştur ve bunun şerefine bir kutlama düzenler. Kendi evinde, işte buna simpozyum deniyor zaten, simpozyumda... Özel bir toplantı böyle herkesin katıldığı bir şey değil özel davetliler seçkin kişilerin katıldığı yeme içme faslından sonra bir yürütücünün seçildiği ve o yürütücünün seçtiği bir konuda herkesin görüşlerini söylediği ve eğlencerin devam ettiği bir e, toplantı burada aşk hakkında e, görüşleri soruluyor katılımcılara katılımcılar arasında e, dönemin ünlü kişileri var işte Alkibiades Al Alkibiades var e, dönemin ünlü hekimleri var e, Sokrates var e, ve onlar aşkla ilgili e, görüşlerini söylüyorlar bunlara uzun uzun girme şansımız yok ama bunların arasında Aristofanes'in konuşması gerçekten e, ilginç bir bağlam yaratıyor. Çünkü Aristofanes, Eros için tanrıların en insancılığı diyerek başlıyor konuşmaya ve bir mitik hikaye anlatıyor. Bu hikaye şu şekilde, androjen isimli üçüncü bir tür var. İnsanda ne varsa onda iki tane ve çift cinsiyetli. Yetenekleri fazla olan bu tür, tabii tanrılara da kafa tuttuğu için Zeus da bunlarla baş etmeye karar veriyor fakat onları yok etmeye de kıyamıyor. Yeteneklerini azaltmak için ve onlara bir gözdağı vermek için ikiye kesip ayırmaya karar veriyor ve böylelikle onları güçsüz kılıyor. Bu şekilde insanın iki cins halinde bölünmüş olmasını Aristofanes bir hastalık olarak betimliyor. Daha sonra iki cinsin bir araya gelmesi olan bütünleşme iyileşmeyi sağlayacak olan bir edim dönüşüyor. Dolayısıyla insanın açtaki amacının diğer yarısını aramak olduğu, kişinin diğer yarısını bulmak ve vesileyle de iyileşmesi, bütünlüğü arzulaması aşkın kendisi olduğunu ifade ediyor Aristofanes e, günümüzde de şey. e, çok kullanılan bir gönderme değil mi ha, e, insanın ruh ikizini araması meselesi. E, psikolojinin e, sürekli olarak insanı tanımlarken e, onu eksik bir varlık olarak görmesi işte bir eksikliği giderme arayışı olarak aşkı tanımlaması e, sanırım kökenlerini buradan alıyor. Herkes buralardan ne arıyor. Evet. Ikizini arıyor yani, o, o ruh ikisini arıyor. O kaybettiği şeyi bulmaya çalışıyor herhalde. Şimdi e, tabii diyalogun e, sonunda artık Sözü bağlamak gerekecek ve gerçekten Platon'un Sokrates'in ağzından e, aşkın ne olduğuna dair bir e, bağlamı e, yaratması gerekiyor. Asıl görüşleri, değil mi? Yani Platon her zaman Sokrates'in ağzını evet. aslında kendisi konuşuyor oluyor. Şimdi Sokrates'in temel çıkış noktası e, insanın aşk ile hedeflediği şeyin aslında bir ölümsüzlük arzusu olduğu. Ve bu arzunun da en yüksek basamağının da felsefeyle ortaya çıkacağını ve buraya ulaşacak kişinin de aslında filozof olduğunu e, söylüyor. Evet, yani filozofun e, elindeki en önemli fırsatlardan bir tanesi bu ölümsüzlük arzusunun aşkına karşılık bulacak olan bir e, eylem insanı olması. Şimdi filozofun bilgelik e, aşığının, bu e, noktaya varması için nasıl bir yol izlemesi gerekecek? Filozof bu e, aşkına nasıl kavuşacak? Önce bir bedendeki güzelliği sevecek diyor Sokrates. Daha sonra bu bedendeki güzelliği başka bedenlerdekiyle aynı olduğunu anlayıp bütün bedenlerdeki güzelliğe yani bütün e, bir güzelliğe, asıl güzelliğe ulaşmaya çalışacak. Bedensel güzelliğin kendisine aşık olacak. Arkasından ruh güzelliğinin bedensel olandan daha üstün olduğunu anlayacak. Bu aşamada önce genç ve güzel ruhlara aşık olacak, sonra onların birlikteliğinde güzel konuşmalar ve düşünceler üretecek. Sonra meslekler, işler, yaşayış ve davranış şekillerinde sergilediği veya kendilerini gösterdikleri biçimde güzellikleri arayacak ve bütün bunlardaki güzelliğin de bir ve aynı güzellik olduğunu fark edecek. Bütün bunlardaki güzellikten bir aşama daha yüksel, yüksekteki güzellik bilimlerdeki güzellik olarak karşısına çıkacak. Bu aşamaya geldiğinde de bilimlerde ve bilgelikteki güzellik onun gözleri önüne serilecek ve bu engin güzellik okyanusu karşısında en büyük hazı duyacak diyor Sokrates. Bilimlerdeki bu güzellik ve onun bilinmesi de ruhun yukarı doğru yükselişinde son durak değil. Bu yükselişe bir son noktası, en son noktası onun yaşayacağı nihai zevk ve mutluluk var. Farkındaysak bu aşama aşama devam ediyor. En son noktaya ulaştığında da bire bu yolu güzelliğe varmak için kat ettiğinin bir noktası. E, göstergesi gözlerinde bulunan güzellik ebedi değişmez mükemmel sonsuz bir güzelliktir kendisini bir elde yüzde sözde hatta en yüksek bilgide göstermeyen bir güzelliktir yani bunun bir somut karşılığı yok bu anlamda o zamana kadar karşılaştığı hiçbir şeyin güzel olmadığının farkına varacaktır bütün o güzellikler olsa olsa ancak bu eşsiz bir güzelliğin bir yansımasından ibarettir bunu deneyimleyecek. Bütün bu, bütün diğer güzellikler bu güzelliğin soluk kopyasından başka bir şey değildir. Evet. o, İnsanlar... o, o güzelliğin evet. adı Platon'da iyi olan, e, evet. değil mi? Yani, evet. yani ulaştığımız bu, noktada iyi iyi ideası var. İyi ideası ve e, Hayatı yaşanmaya değer kılan yegane an zaten bu. Yani bütün yaşamış olduğunun e, bedelini, karşılığını alacağın e, deneyim aslında burada ortaya çıkıyor. varma. epey meşakkatli bir yolla e, Platon ulaşıyor buraya. Aslında Platon'da mistik bir e, hava e, kendini göstermeye başlıyor bu noktada. Bunu e, fark ediyoruz. Ulaştığı o noktadaki o kavuşma anı bir anda böyle bir mistik havaya bürünüyor, bir rejit haline dönüyor. Evet. Tam, tam bu noktadan Platinosa geçebiliriz. Yeni Platonculuk akımının en önemli temsilcisi Platinosa. Orada artık hayatın birçok şartı değişmiş durumda. Antik Yunan'daki o anlayışlar epeyce farklılaşmış Durumda biraz daha kültürel olarak o dönemde mistik bir hava'nın esintisi görülüyor ve Platonos kendine üstat bildiği Platon'dan epeyce şey bulabiliyor bu kendi düşüncelerini ve bulunduğu kültürel ortama uygun düşünceleri geliştirirken Platon'da adeta böyle aradığı şeyleri direkt olarak bulabiliyor ya da onları seçerek. E, alıyor Platino's da Platon'daki e, merdiven biraz daha şey e, sıçrayarak gidilen bir merdiven adeta çünkü Platonos'a göre e, her şeyin temelinde olan varlık birdir ve e, insanın aşkı insanın yapması gereken şey bu dünyadaki temel e, emeli o bire Kavuşmaktır. Çünkü her şeyin kaynağı odur. Aşk dediğimiz şey o birden yansıyan ışık sayesinde ruhun kanatlandırılmasıdır e, Platinus'ta. O ışık olmasa e, böyle bir kanatlanma şansı yoktur. Platinos'ta aşk tamamen aklın devre dışında kalması ve oradan yansıyan ışıkla e, aklın yetersiz kaldığı bu noktada ruhun e, o ışığa kavuşmak için... Harekete geçmesi. O ışığa kavuşmak için ruhun önceden kendisini epeyce bir zaman buna hazırlaması gerekiyor. Burada artık bir takım mistik ifadeler kullanmamız lazım. Bu bir kavuşma anı, bir birleşme anı, bir bir ve aynı olma hali. Oradan yansıyan ışıkla kanatlanan ruh... Ee, tamamen kendini o birle kavuşmaya adıyor ve başarılı olursa ki Platonus kendinin de e, birkaç kere bunda başarılı olduğunu e, söylüyordu. Bu e, başarı sayesinde bir olanla kavuşma e, ve onunla bir bütünleşme e, şansı olabiliyor. Şöyle de bir şey var Platinus'ta sanıyorum yani aslında Platon'un Hedeflediği iddiaya ulaşıp iddia'nın bilgisine erişme şansı var ama e, Platonos burada e, bire ulaşma deneyiminin evet böyle bir şeyin olduğunu ama bu deneyimin de aslında birin kendisinin tam anlamıyla bilinmesi anlamına da gel, gelmeyeceğini de ekliyor buraya yani Tabii. tamam bire ulaştık ama böyle, ama bu sadece bizim ulaşma anımız onun tamamının e, kendisine ya da e, bütün o bilgiye eriştiğimiz anlamına da Gelmiyor. Yine de işin içerisinde bilinmezlikler kalır gibi diyordu Platon. Tabii bir bilen bilinen gibi bir durum yok ortada. Kalmıyor onlar. Tamamen evet. bir erime hali var. Bir olanla birleşip bunun içinde erime ve yok yok olma diyelim. Platon ve Platonosu aşk çerçevesinde kıyaslarsak arada bir fark var mı? E var. O güzelliği hatırlayarak ulaşmanın ilk aşamasında. Bir bedensel kısmı var. Dolayısıyla e, bu bir güzel bedene duyulan aşkla başlıyor. Ama Platinus'ta böyle bir bedensel aşk zorunluluğu yok. Hiç yok Platon. Evet, atlayabiliyor orayı. Atlanabilecek bir şey. E, dolayısıyla Platon'un o aşk eyleminde bunun başka bir erkeğe e, yönelik aşk duygusu. Yani bir eşcinsel aşk. Aslında aşkın bedenlenmesinin en önemli aşaması bir eşcinsel aşkın e, bunu başlatacak olması. Dolayısıyla Platon'un aşkı aynı cinsiyetteki insanlar arasında mümkün. Bir kadın erkek arasında yani heteroseksüel bir ilişki söz konusu değil. Platon'un dünyasında kadın e, kültür olarak zaten yok gibi. O yüzden de bütün aşk denen şey hep erkekler arasında. Yani, yani ya da her şey erkekler arasında. Platinus e, yani Milattan sonra 3. yüzyıla geldiğimizde kadın e, birazcık daha e, görünür olabiliyor. Belki dinlerin etkisi vardır burada. E, bu da söylenebilir. Tabii yani o milattan sonra 3. yüzyıl artık bir takım dinlerin, inançların böyle patır patır çıktığı bir dönem. Ee, evet. O kadar çok inanç ve inanç sistemi var ki kurtuluş teorileri ortaya çıkmış durumda. Şimdi bir yanda Platon'un ve Platon'un aşk anlayışı bir yanda da bizim aşk dediğimizde bugün anladığımız şey artık... Aşk üzerine Platon kadar düşünmüyor. düşünmüyoruz. Böyle zamanlarda da değiliz. Artık gelişine yaşamak diye bir şey söz konusu. Bütün bu görüşlere bakıp hangisi dersek kuşkusuz hepsi değerli ama aşk deyince acaba demek istediğimiz ne kaldı Yılmaz? Zamanımız epeyce azaldı. Ben yine bu söylediklerim doğrultusunda bir şairle bitirmek istiyorum programımızı Mayakovski'ye. Bir Rus şair. Ee, onun Lili Birik sevgilisi Lili Birik'e yazdığı e, bir e, aşk mektubuyla bitirmek istiyorum. Mayakovski Ekim devrimi yıllarında e, bütün Rusya'nın çalkalandığı bir dönemde e, yaşıyor. İşte 1930'da intihar eden bir şair. 1915'te Lili Birik'le tanışıyor. E, Lili Birik ve... Mayakovski birbirlerine deli gibi aşık oluyorlar ama Lily Brick 3 yıldır evli. İşin içinden çıkamıyorlar bu durum karşısında ve üçü oturup konuşup e, bu ilişkiyi kavgasız, gürültüsüz sürdürmeye karar veriyorlar ve belki de kolay kolay tanık olamayacağımız üçlü e, bir e, dostluk, arkadaşlık sevgililik, ne derselik diyelim öyle bir e, ilişki çıkıyor Lili Birke mektuplarda Mayakovski, e, Liliye Lilik, Liliçka, Lilinka, Linochenka bir sürü isim takıyor e, bu aşk mektuplarından e, bir tanesi şöyle, benim tatlı canım sevgilim, korkunç bir sevgilin Sevgiyle sevdiğim Liliona'ya çek. Her zamanki gibi senin kuçunum, yalnız seni düşünerek yaşıyor, yolunu gözlüyor ve sana tapıyorum. Mektup yaz sevgilim, mektup yaz yavrum ve beni sev canım. 150 milyon kere öperim seni. Bütün ile senin olan ve ölene dek seni bekleyen Çen. Çen bu arada köpek Mayakovski mektuplarının sonuna hep bir köpek çizimi yapar. Lili bir iki de bir kedi olarak tanımlamayı seviyor. Ah Mayakovski. <gülüyor> Bir okuma önerisiyle bitirelim. Platon Şölen, Azra Erat, Sebahattin Eyboğlu çevirisi, iş kültür yayınları, baykovski'den Liliye Aşk Mektupları, ilk baskısı D yayın evi. fakat baskısı yok. Hoşçakalın. Hoşçakalın.